Hasreti kanıma girdi Uzaklığın yordu beni sevgili kez duydum ölümü Sesine kırgın kurum Kursağımda kaldı hevesim Yollarında kendini gitti Yönüyorsun tuttu ten doldurdu Havasına, toprak, suyuna İnsanlarına Buzlu cemrelerin tılsımı Dağ ardına düşer Benkuranın rengi Kırağı mavilikleri Beslediğim onca yıllık umur Dallarımda yok artık ne serçe, ne Yusufçuk, ne bir tutam yeşil, ne yaprak, ne çiçek, ne tomurcuk. Sokaklar sessiz, şarkılar yetin, göltesi yok aynaların eskisi gibi. Kuşkastırım memnun, çiçekler sallarım. Lakin Lakin usandım öfke ile umut arasında sıkıştırılmış hayatın gelgetinden. Tık nefes bir gün gelir çörekleri suma arsız mı arsız. Ruhsuz, aufsuz lokmamı sayar. Aldığın nefesi şeytanımı azdırır. İşte mı gıdıklar ufaktan. Kurşun olur saplanır olmadığın taraflarıma. Sis doldurur gözümün abhreni. Cin tutar seni düşleyecek olsam. ...gençliğim karanlığın... ...örs ve çekeceğim... ...susuyorum... İçimde ılık çılla bir sessizlik... ...gözyaşının anı... ...en görkemlisini döküyorum... ...sayfalarda bağlıyorum gizliçim... ...sişlikler... ...yarlara yan yağmurlar... ...başka iklimleri aydınlatan güneş... ...nemlikleriyle sedenmiş anı... ...veylakların mor yanakındaki... ...izni alınmamış öpücük yarası... boşlaçık kanatlarım... ...varlığına dönük yüzüm... ...penceremdeki kangren manzara... ...telafizi güç gelecekler... vaat ediyor sanki... ...ne uzun şeymiş şu hasret dedikleri... ...ne daralmış... ...ne bitmez soluğum eğer. ...eşi bir defa... ...kana karışmaya görsün... ...bulaşmaya görsün virüsü... ...arta kalan sevgileri ister yüreğimden... ...alır götürür... ...alır götürür dağların ardını aşan yollardan... Sözümüz vardı halbuki... ...birbirimize tüm insanlara verilmiş... ...önce gidenlerimiz ve ardımızdan gelecek olanlar adına... ...büloğu sivilcelerimizin deşilmiş izleri alnımızdayken... ...hani... ...hani bizdik dünyanın beklediği... ...hani bizdik rahmetin bereketin mayaladığı hamur... ...biz bölecektik ekmekleri kan değmeden... Göz yürümeden damarlarını. Hani, hani söz demiştik. Mavi gözlerin vardı senin, deniz gibi, gök gibi. Hep terleyen elleri. Unutmadım, unutmadım.